Rabbimize saygının taat ve ibadet olduğunu bilelim. Uluhiyet ve rububiyetle vasıflanan Allah subhanehu ve teala'ya tazim, eşittir saygı göstermek, onu celal ve kemal sıfatlarıyla vasıflamak, zat-ı şerifini, isimlerini, sıfatlarını, bütün noksanlıklardan tenzih etmekle beraber, ona itaat etmek, asi olmaktan kaçınmak, Allah için sevmek, Allah için buz etmek, ona itaat edenlere yardımcı olmak, isyan edenlere düşmanlık yapmak, küfredenlerle cihad etmek, eşittir savaşmak, nimetlerini itiraf ile şükürde bulunmak, her işinde ihlas ve samimiyet göstermek, ismi şerefinit, tazimi ifade eden Teala Celle Celaluhu gibi kelimelerle anmak, kendisine namaz, oruç, zekat, haçla fiilen ibadet etmek, ismi şerifini çokça zikretmek gibi hususlarladır. Allah'tan başka ne olursa olsun, kim olursa olsun hiçbir şey tapınak olarak kabul edilemez ve kendisine ibadet edilemez. Binaenaleyh, Kurtarıcı diye vehim olarak zannedilen gezegenlerden herhangi bir felek, meleklerden herhangi bir melek, ruhlardan herhangi bir ruh, insanlardan herhangi bir nebi, herhangi bir veli, herhangi bir reis, servet ve riyaset, abidini asla dünyada belalardan koruyamadığı gibi, ahirette de ilahi azaptan kurtaramaz. Bundan böyle Rabbimiz Teala, La Sakın Allah ile birlikte başka bir mabut eşittir tapınak kılma. Sonra kınanmış, kendi başına terk edilmiş olarak ilahi azapta kalırsın. El-İsra suresi ayet 22. Yani ebedi olarak ilahi azaba müstahak olursun. Buyurmakla mükellef olan ins ve cinlere zati şerifinden başkasına taparcasına sayı göstermeyi yasaklamıştır. Şu halde tazim ve saygıya en layık Allah Subhanahu ve teâlâdır. Zira Allah Subhanahu ve teâlâ abidini dünyada her türlü felaketten korumaya ahirette de mükafatlandırmaya gücü yetendir. Nitekim ayeti kerimelerde Kulli Allah, hımmalik al-mulk. Tuet al-mulk man teşa'u ve tanze al-mulk mimm man teşa'u. Ve tegez man teşa'u ve tezil man teşa'u. Bihedik al-hayu. İnnek'la kül şeyin kadir. Tulij al-lail fi al-nahar ve tulij al-nahar fi al-lail. Ve tuhrij al ve Ve man Habibim, Allahümme, ey mülk sahibi, dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü giderirsin, dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın, hayır ancak senin kudretinden bahşolunur, gerçekten sen her şeye muhtedirsin, şöyle ki, geceyi gündüze, gündüzü geceye sokarsın, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarırsın, dilediğin kimseye, hesapsız rızk verirsin buyurulmaktadır. Ali İmran Suresi Ayet 26-27 Şerliler, saf müminleri bu ayeti kerimelerin hükmüne inanmak ve tasdik etmekten türlü soru sormakla saptırırlar. Nitekim tavafta Muaz Radiyallahu Teala Anhun'un peygambere rastlayarak hangi insan daha şerlidir? sorusu üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahumme ğafran sel ani'l hayr ve la tesel ani'ş şerr. Şirarun nas, şirarul ulemai Allahümme günahları ört baset. Hayırdan sor, şerden sorma. İnsanın şerlileri halkın içinde şerli bilginlerdir. buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte Şirarun nasilladîne yeselûne an şirari'l mesâ'ile İnsanların en şerrileri öylelerdir ki ülemayı eşittir, akıl sahiplerini yanıltmak için şerli soruları sorarlar, buyurmaktadır. Yine şeriller allah Teala'ya ibadet etmekte gevşeklik yapanların kalplerine cimrilik tohumunu ekerler. Derken hırs ve hasedin tuzağına sokarlar. Artık şerlerin telkinini dinleyip tuzağa düşenler Allah-u Teala'dan başkasına tapmaya cüret ederler. Derken servet ve riyasetin peşine koşmakla şirke düşerler. Bunun için ayeti kerimede فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشْيحَةً عَلَى الْخَيْرِ اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَتَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ س Allah yolunda harcamakta cimrilik eden şerli insanlar, keskin dilleriyle sizi ayıplarlar, eziyet verirler. Onlar halis ve samimi olarak iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a kolaydır. El Ahzab suresi ayet 19 buyurulmaktadır.